يا أيها الذين آمنوا الط الله وقولوا قبلا سديدة يصلح لكم عما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بدع وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem <gülüyor> Kardeşlerim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri El Esma'ul Hüsna dersimizi okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle Allah Azze ve Celle'nin dört ismini alacağız inşallah. El-Hasib, el kafi El-Kefil, El-Vekil Subhanahu ve Teala. Birincisi El-Hasib, el kafi Allah Azze ve Celle el hasibtir Allah Azze ve Celle el kafidir Allah Azze ve Celle Nisa suresi 6. ayet-i kerimesinde وَكَفَا بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Allah Azze ve Celle hasip yani hesap gören olarak, hesaba çeken olarak yeter. Ve yine Allah Azze ve Celle <gülüyor> Zümer suresi 36. ayet-i kerimesinde اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ abde Allah kuluna yetmez mi? وَيُخَوِّفُونَكَ بِلَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ Seni Allah'tan başkasıyla korkutuyorlar. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاتٍ Allah kimi hak yoldan saptırırsa onu hak yola iletecek, ona hidayet edecek kimse yoktur. Allah Azze ve Celle el -Hasib'dir. Yani Allah Azze ve Celle bütün kullarının, bütün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 hem Allah bizi doğru yola iletir, hak yola iletir. Bizim her türlü dünyevi ve ıhrevi olan ahiretle alakalı kederlerimize karşı Allah bize yeter. Ve bizim düşmanımızın ve şeytanın şerrinden bizi korur. Bismillah, tevekkeltu alallah ve la ve la kuvvete illa billah. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Kur'an'da, Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuzu tahkik etmemizi, gerçekleştirmemizi ve ona güzel bir şekilde e, tevekkül etmemizle karşı e, ne yapmıştır? E, Birçok rivayet zikretmiştir ki bu da nedir? E, bu tevekkülü gerçekleştirebilir isek işte Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarına karşı yetmesi yani onlara kafi gelmesi gerçekleşir. وَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ abde. Allah kuluna yetmez mi? kimiye yetmez. O zaman Allah'a kime güvenir? Allah'a tevekkül ederse Allah'a ona yeter. Allah'a kime güvenir? Allah'a kime güvenir? Allah'a kime güvenir? Allah'a kime güvenir? Allah'a zulmüne güvenir? Allah'a kime güvenir? Allah'a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 Nasihat ederlermiş. Allah onlardan razı olsun. Allah kefildir. Allah vekildir. Allah diyor ki Az ve Celle Nahan suresi 91. ayeti kerimesinde وَلَا تَنْقُدُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدِهَا Sakın söz verdikten sonra, yemin ettikten sonra o yemininizi, sözünüzü bozmayın. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ Kefile. Muhakkak ki bunu yapmakla yani yemin etmekle siz Allah'ı kendinize kefil kıldınız buyurmuştur Allah Azze ve Celle Nahal 91'de. Ve yine Al-İmran suresi 173. ayet-i kerimesinde فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا Onları iman olarak artırmış وقالوا, ve قَالُوا حَسْمُنَ ve وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Allah bize yeter o ne güzel vekildir demişlerdir. Kefil kelimesinin, el kefil kelimesinin manası yani Allah Azze ve Celle kullarının bütün işlerini yerine getirip onların rızıklarını verendir manasına gelmiştir. Kefilimiz Allah Azze ve Celle'dir. Evet ve her kim Allah Azze ve Celle'nin e, rızasını yerine getirmek için uğraşırsa nedir Allah Azze ve Celle Onun kefilliğini e, kefil ona kefil olmada vefa, e, ne yapar? Onun yerine getirendir. Bu haride bir rivayet var kardeşlerim. Daha önce de duydunuz ve çok ilginç bir rivayet. Allah'ı kendisine kefil kılan bir tüccarın bir tacirin kısası. Kısa şöyle: İsrail olurundan bir adam, bazı İsrail bin dinar borç ister. Ve onlar derler ki bize şahit getir. Onlar adam der ki kefe billahi şehiden. Benim şahidim olarak Allah yeter. Adamlar der ki o zaman fetini bil kefil, kefil getir. Şahit Allah. Şimdi kefil getir. Adam der ki kefe billahi kefile. Kefilim olarak Allah bana yeter. Şehidim, şahidim Allah, kefilim Allah. Bunun üzerine adamlar tamam doğru söyledin derler diyor. Ve belli bir müddete kadar işte 3 gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün neyse belli bir müddet karşılığında adama çıkartır. Bin dinarı borç olarak verirler. Adam da denize yani gemiye biner ve ticaret yapacağı yere gider ve orada hacetini giderir, ticaretini yapar. Daha sonra onlarla anlaştığı zaman, geldiği zaman bir gemiye binip tekrar geriye dönmek için gemi arar. Fakat ne yapamaz? Bir gemi bulamaz. Bin dinarı hazırlamıştır, vakit gelmiştir ama tekrar adamların, borç aldığı adamların yanına gitmek için, bir gemi, bir vasıta bulamamıştır. Adam, yerden bir kütü kalır. Kütün arasını, ortasını yarar, içine bin dinarı koyar ve sonra da o arkadaşına bir mektup, bir not yazar, tekrar kütüğü güzel bir şekilde kapatır, sonra denizin başına gelir. Ve der ki, Allah'ım sen biliyorsun ki ben falancadan bin dinar borç aldım. Ve benden kefil istedi. Ben dedim ki, kefe billahi kefile. Allah bana kefil olarak yeter. Ve adam razı oldu. Benden bir şahit istediler. Ben de dedim ki, kefe billahi şehide. Şahit olarak Allah yeter dedim, o da razı oldu, kabul etti. Ve ben bir işte borcumun vakti geldiğinde bir gemiye paramı hazırladım, bir gemiye binmek için ne yaptım? Geldim ama bir binet, binik binet bir gemi bulamadım. Ve şu anda ben sana sığınıyorum, İşimi sana havale ediyorum diyor ve elindeki kütüğü denize atıyor. Sonra da çekip gidiyor ta ki e, tekrar bir gemi bulana kadar. Borç verdiği adam borcu olan borç e, sahibi işte denize başına yani limana gidiyor ta ki o adam gelsin borcunu ödesin. Çünkü vakti gelmiş fakat herhangi bir geminin limana yanıştığını görmüyor Gel, e, gelmiyor. Bakıyor ki yerde bir odun onu alıyor ve ehlimi götüreyim yani evime götüreyim en azından bunu bir odun olarak kullanayım diyor. Tam odunu yardığı zaman içerisinde bir mal yani bin binar ve bir kağıt parçasının ya da bir mektup sayfasının olduğunu görüyor. Daha sonra o adam yani bin dinar borç aldığı adam gemi buluyor. Ve bin dinarla birlikte tekrar adamın yanına geliyor. Çünkü borç veren, borç alan adam o bin dinarın yani kütüğün içine koyup gönderdiği paranın ulaşıp ulaşmadığını bilmiyor. Ve tekrar bin dinarını hazırlıyor ve adamın yanına geliyor. Ve diyor ki vallahi zamanımın geldiğini biliyorum ama o günden beri uğraşıyorum ki denizin geçip. Tekrar sana gelip borcumu vermek için uğraşıyorum diyor. Bunun üzerine tekrar gemi buldum ve sana geldim diyor. Adam diyor ki sen bana bir şey gönderdin mi borç sahibi? Ve ona işte olan olayı ne yapıyor? Ee, söylüyor. Adam diyor ki vallahi diyor Allah sana işte seni kefil kıldığın, senin şahit kıldığın Allah o parayı bana, o e, odunla ne yaptı? Gönderdi diyor adam. Evet, gerçekten çok güzel bir kısa Allah Resulü Vesselam'ın haber verdiği ve İsrailoğullarında gerçekleşen şehit olarak, şahit olarak Allah'ın yetmesi ve kefil olarak Allah'ın yetmesine samimi bir şekilde ne yapıyor? Allah da o kimseye ne yapıyor? Yardım ediyor. Allah hepimize hayır versin. Gerçekten çok güzel bir kısa ve ibret alınabilecek alınması gereken bir kısa kardeşlerim. El vekil kelimesinin manasına geldiğimiz zaman aynı şekilde e, el kafi yeter olarak manasına.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 imanının bir delili bir göstergesi olarak söylemiştir yani iman edenler ne yapar sadece Allah'a tevekkül ederler Allah Azze ve Celle'nin Müzemmil suresi 9. ayeti kelimesinde buyurduğu gibi Rabbul meşriqi vel maghrib la ilahe illa huve fettehidhu vakile Allah doğunun ve batının Rabbidir ondan başka ilah yoktur fetekhiz huwa kile öylesi onu vekil edin buyurmuştur Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine Mülk suresi 23. ayet-i kerimesinde ve alallahi fetevakkalu in kuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz Allah'a tevekkül edin buyurmuştur Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine Allah diyor ki: "O ma indallahi hayrun ve abqa lillezina amanu ve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 Evet ve Allah Azze ve Celle kendisinden başkasına tevekkül etmeyi yasaklamış. اَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُون۪ي Sakın benden başkasını vekil tayin etmeyin, vekil edinmeyin buyurmuştur Allah Subhanahu ve Teala. Son olarak Ebu Davud Tirmizi ve başkalarında Enes i̇bn Malik anhudan gelen rivayeti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 rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle bizi ve neslinizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle Allahumme amin subhaneke allahumme وبحمدك eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbü ileyke ve ahiru du'vana en rabbil alamin